Allah Celle Celaluhu zina edenlere, hırsızlık yapanlara verilen cezayı Allah belirliyor, Kur'an'da geçiyor. Peki günümüz yasasında verilen cezalar Allah'a şirk koşmak değil midir? Bir kimse Kur'an ve sünnetle belirlenmiş bir hükme, bu hüküm artık bugün geçmez, bu hüküm dönemini doldurmuştur, bu hükmün zamanı geçmiştir, bu hüküm tarihe mal olmuştur diye bakarsa dinden çıkar. Açık ve net. Herhangi bir hükme, bu ayetin süresi dolmuştur, bu ayet bugüne hitap etmez, muhkem bir ayet için. Herhangi muhkem bir hüküm için, bu hüküm bugüne hitap etmez, bu tarihseldir, tarihte kaldı filan gibi şeyler söylemek Allah korusun kişiyi dinden eder, dininden eder. Bu tamam, malum ve müsellem bir şey. Bir kimsenin böyle bir gayri İslami hükümlerin yürürlükte olduğu bir toplum içinde yaşaması, o toplumda İslami bir hayat için mücadele etmesi başka bir şeydir. Gücü yettiği halde, yetkisi bulunduğu halde bu türlü hükümleri Müslümanların üzerine bağlayıcı kılmak, bunları Allah ve Resulü'nün hükümleri yerine koymak, öyle değerlendirmek başkadır. Bunları birbirinden ayırmak lazım. Yani yetki ve selahiyeti olduğu halde Allah Teala'nın hükümleri dışında başka hükümlerle hükmetmek başkadır hüküm olarak. Yetkisi gücü yetmemek, mecburen başka gidecek bir işi yok, başka yapacak gidecek bir yeri yok. Böyle bir ortamda yaşamak başkadır, bunu birbirine karıştırmamak lazım. Evet bugün böyle tekfirci şeyler çok fazla. Maide suresi 44-45-47 Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler kafirlerin, fasıkların, zalimlerin ta kendileridir. Diyor. Âmenna ve seddakna böyle. i̇bn Abbas radıyallahu anh da diyor ki Hada kufrun kufur. Bu insanı e, dinden çıkarmayan bir küfürdür. küfran nimettir diyor yani. Ulema burada şöyle bir ayrıma gitmiş. Allah'ın hükmüyle hükmetmemek ne demek? Bir kimse elinde bir yetki bulunduğu halde gücü kudreti yettiği halde Allah'ın hükmüyle hükmetmiyorsa bu kimse kafirdir. Böyle bir gücü kudreti yoksa Allah'ın hükümleriyle hükmetme konumunda, mevkiinde, yetkisinde değilse e, bu adam kafir olur mu? Bu adam kafir olmaz. Bu ayrımı dikkatle yapmak lazım. Eee Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh'ın bu tefsirini de gözden uzak tutmamak lazım.